Çalı bu kulübün Aleyhisselam, çalı ola şefi adını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 allah Teala Hazretleri ölünceye kadar devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Ayırmasın, birbirinden mahrum etmesin. Hayrı gidip dönüp devam etmek, sohbetlerimizi yeniden devam etmek nasip eylesin. Amin. Geçen seferden de söz verdiğim üzere Hazreti Kur'an'ı parçalayanların kötü akıbetini anlatacağız rahman. insanlardan bazıları kendilerini müslüman sandıkları halde Allahü teala ve tekaddes hazretlerinin ayetlerinden bir kısmını keçersiz saymaktadırlar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 Peki Mevlane ne buluyor? Böyle adamlar kimlerdir? Ülây işte bunlar humul kafiroğu ne hakkı? Mevlâbı bunlar hakikaten kafirdiler Yani gerçekten kafirler. E, altı bin küfür ayete inandı bu adam nasıl kafir oluyor? Bir ayeti inkar etse ne olmuş olur? Hepsini inkar etmişler. Bir Peygamber'e inanmasa ne olur? Hepsine küfür etmiş olur? Ve ayetlere alil kafirine biz o kafirler için hazırladık. Aleb ben muhina. Alçak edici bir azap hazırladık. Bunlar dünyada da rezil olacaklar, ahirette de alçaltıcı azapta hor hakir kalacaklar. Allah'ın adetlerini bazısını inkar edenler. Tekaza suresinde Rabbimiz bunlara hitaben ben İsraila kitap e Tabi dolayısıyla kıyamete kadar gelen bütün ümmetlere. Bular es-aidu billah. Efetü ummiune bilbağil kitap. Siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da, ve tekfuru ne bilbağ? Bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçine geleninize inanıyorsunuz, içine gelmeyene inanmıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Gökleri yerleri yaradan ben değil miyim? Sizi yaşadan, rızıklandıran, yediren, ciren ben değil miyim? ve sensin. Peki o zaman benim kitabımın neyini beğenmiyorsunuz? Neresi yanlıştır? Neresi eksiktir? Ne buluruyorsam yerli yerindedir. Benim Kur'an'ım taşlı pirinç midir? Ayıklıyorsunuz. İçinde geleninizi alıp gelmeyeni atıyorsunuz. Göklerin, yerlerin mülkü benimdir.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 Allah'ın 234 ayetinin hükmünü kaldırırken Allah'ın ortağına mı buldular haşa? Ondan mı izin aldılar? Nasıl Allah'tan korkmadan celle, celle celaluhu onun mülkünde diyorlar ki Allah'ın hükmü sökmez haşa. Onun kitabı geçmez. Keratı bizi geri bırakır. Bir çağdaş olacağız. O bizi çağdışına bırakır. Nauudzubillah. Bunlar Allah'a sövmek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 çünkü allah Teala ne buyurdu? Bir kısmını inkar edenler اُلَاكُمُ الْكَافِرُونَ <gülüyor> Hakka Hakikaten kafirdirler. Katıksız. Ne zamanki Nemrut İbrahim Aleyhisselatü Mancınıkla Ateşe at atacaktı. Mevla Teala ateşi İbrahim Aleyhisselama ılık yaptı. Güllük gülistanlık yaptı.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 Onun için inanmayan, Kur'an'ın bir ayetini inkar edenlere söyleyin, boşuna kurban kesmesinler. Evvela iman etsinler ondan sonra kurban ketsinler. İman etsinler sonra namaz kılsınlar. Sonra oruç tutsunlar. Hacca gidenler içerisinde bile bunlardan nicelerine rastlarsın. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَعَلُوا ذَٰلِكَ مِنْكُمْ Sizin içinizden her kim böyle yaparsa, yani benim kitabımın bir kısmına inanır da, bazı ayetlerini inkar ederse, onun cezası değildir illâ hizdün, ancak rezillik ve rusvaylıktır. فِي dünya. الدُّنْيَا Dünya hayatında da onu rezil edeceğim Allah buyuruyor. Biz de Rabbimize yalvarıyoruz ki, Ya رَبَّ alemin.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 bu vaadini yerine getir ya Rabbi alemin Amin. ve bunların ellerindeki imkanları al ya Rabbi Amin. bunları dünyadaki horluğa hakirliğe düşür ya Rabbi Amin. senin bir ayetini inkar edeni senin Kur'an'ı parçalayanı sen parçala ya Rabbi alemin Amin. ve yevmel kıyameti kıyamet günündeyse يُرَدُّونَ اِلٰى شَدِّ الْعَذَابِ azabın en beterine reddolunacaklar Kıyamet günündeki azapları tartışılmaz. Onu sormayın. Ona hiç kimse dayanamaz. Nedir onların halleri? İşte bu adi de beyan ediliyor ve birçok adi kelimelerde beyan ediliyor. İstig'umullah, elledin ajanul Kur'an ibriin. O kimseler ki benim Kur'anımı aza aza, uzu uzu parçaladılar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 işte Kur'an'ı öpse de başına koysa. Bu benim Allah'ımın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Utanmadan, sıkılmadan karşısına geçiyor. Millet ne diyor? Bu Kur'an-ı Kerim. Kerim demek çok kıymetli demek. Mevlamız yemin ediyor. Kur'an'ın Kerim olduğuna Seyidübillah Fela gusimu bimaraqin nücum ve illa Zermul levda lamuna hulini emin ederim. Bilseniz, anlasanız elbette bu çok büyük bir yemindir ki şüphesiz ki o elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Kerim çok kıymetli. Aslı defi mahfuzda yazılmıştır. Onu ancak temizler tutabilir. Abdestsiz küsüzü tutulmaz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Profesörler tarafından yazılmış değil ki istediğini al, istediğini at. Tüm Dün dünyanın profesörleri toplasalar.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 Allah Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman bu böyle olacak buyurduğu zaman bu helaldir, bu haramdır, bu serbesttir, bu buyurduğu zaman inanan bir erkek veya kadın için o meselede seçme hakkı yoktur. İşte bugün Türkiye'de ve dünya İslam aleminde ve dünyanın herhangi bir yerinde huzur var mı? Emniyet var mı? Güvence var mı? Aç kapı atabilir misin? Arabanı açık bırakabilir misin? Kapalı kitlezen camını kırar girecek.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 Dürdürdürdür konuşabiliyorsun diye Allah'a düşmanlık mı yapacaksın? Kur'an'a mı inkar edeceksin? Bu yakışır mı sana? E soracağım onu sana. Ne konuştun? Bu lafı nasıl konuştun? Keburat kelimeden takrucü mü Ağızlarından çıkan söz ne büyük oldu? İnyakulülün <gülüyor> eylla kediba. Ancak yalan söylüyorlar başka bir şey söylemiyorlar. Kalk gözün diyorsun ki 234 ayet bu zamanda geçmez.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 bazı meseleleri bildirirdi ona ki Ebu Bedri Sırt'ta bildirmediklerini bile ona bildirmiş idi. Hazreti Hüceyfe buyuruyor Radıyallahu anh Resulullah bana sır bir hadis rivat etti. Yani gizliden bu hadisi bana beyan etti. Sonra o herhalde vefat edeceğinden korkunca bu hadis-i açıkladı ki bu ilim benden ahirete gitmesin. Ümmet de bundan istifade etsin. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Dinne fin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 Cehennemde ateş, nasıl ki dünyada ateş böceği var, ateşte yaşar. İşte onlar da öyledir. Ateşte yaratılmışlar. Mevla Teala ve Hazretleri, Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanlar, velev bir adet olsun inkar edenleri ateşten çengellerle kancalara takacak. Zebanilerin elleriyle o kişiyi nasıl gizit döner şişe takarsınız da onu böyle etini kesersiniz o adamın uzunlarını elini ayağını gözünü kulağını böyle ateşten bıçaklarla kestirerek o cehennem köpeklerini atacak o cehennem köpekleri böyle ağızlarını açmışlar etrafında bekliyorlar o kafirin parçalarını yutmak için o nasıl Kur'an'ı parçaladıysa şu ayete inanmıyorum şunun hükmü geçti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 İnnelediğine kelle bu bir ayetine. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya. Sevfen usluyım ne Yakında biz onlara ateşe sokacağız. Küllemane bu düludum. Ne zaman onların etleri, derileri, etleri pişerse düşerse. Beddeline ahum gayraha. Onlara yeni tap taze süt beyaz çocuk derisi gibi taze et vereceğiz. Nicedir diyor kularda azabı tatsınlar için. Azapları bitmek bilmeyecek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 Gavurlara yaranmak için adı yaradan inkar edilir mi? Bu ateşe girilir mi? Mevla buyuruyor bunların ne yapmak istediklerini beyan etmek üzere ''Ve mellâhu bi gâfilin amma te'melûn'' ''Ben sizin yaptıklarınızdan asla kafil ve habersiz değilim'' Şu televizyonlarda neler seyrettiriliyor? Dinin aleyhinde ne kadar alaylar, dalgalar geçiliyor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 onlar ahireti sattılar dünya hayatını satın aldılar kim ki Kur'an'ın bazısını inkar eder niçin? işine gelmediği için niçin işine gelmez ee Kur'an'ın hepsine inanırsak Kur'an'ın hepsinde amel edersek hoca efendi bize içki içirtmeyecek kumar oynattırmayacak zina ettirmeyecek karılara, karıları seyrettirmeyecek faiz dedirtmeyecek yalan dedirtmeyecek E ben de bunlarsız dünyada yaşayamam onun için ahiret ne olursa olsun varsa dünya yoksa dünya yeter ki dünyada gavur gibi yaşayayım da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 Kur'an'ını yalanlarsan, şeriatını inkar edersen, peygamberine isyan edersen O seni o cehennemde ateşten çengellere taktı, parçalarını köpeklere attığı zaman seni kim kurtaracak? Adam istiyor ki bin kere öleyim, ölebiliyor mu? He? Ya şu ruhum çıksın bedenimden de acı duymayayım. Olabiliyor mu? Bak Mevla istedi mi kuluna, bütün dünyanın yavru saldırsa ruhunu çeker alır, acı duyrtmaz peki Mevla sana azap ederse ebedi sonsuz bu işkenceden seni kim kurtarabilir? Ya bu Allah'a karşı geldin Celalüluh. Azapları dindirilmeyecek. Devamlı artırılacak. Devamlı acı artırılacak. Azap artırılacak. Estağfurullah bismillah. İn cehennem kanet cemr للطاغين ما فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا شزاء الغفاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصينا الكتابا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 Çünkü onlar hesap gününe inanmadılar, bizim ayetlerimizi yalanladılar. Biz onların bütün konuştuğunu yaptığını yazdık zaptettik. Şimdi ey kafirler, binlerce sene yandıktan sonra belki azabımız diner, belki Allah'ın azabı gazabımız diner diyerek ümitlenmeyin, beklemeyin ki binler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 nasıl ulaşacaksanız ne yollan ne imkanlan bu millete ulaştıracaksanız bu haberleri duyurun mesulsünüz Allah için bak ne ayetler okunuyor ne haberler veriliyor ya Muhammed sallallahu ne emrolunuyorsan onu açık söyle sana yolladığım dini beyan eyle tebliğ eyle elçiliğini duyur Başlarını ağrıtırcasına, kulaklarını çınlatırcasına, paspas bağır, emr emr olun duyur, gizleme. Ya Rabbi müşrikler bana eziyet ederler, hakaret ederler ve ağrılayan il müşrikin, müşriklerden iğraz ile. Laflarına bakma, eziyetlerini aldırma Biraz sıkıntı çekersin, biraz üzülürsün, ama sonun ebedi rahatlıktır sen Allah'a ortak koşanları adam yerine koyma onlar hayvandan aşağı <gülüyor> Kainat Yaradan'' buyuruyor benim kitabımı inkar eden hayvandan sapıktır bunun lafına bakılır mı? öküz oradan bağırdı Oo, kim dinler onu ya it kervan yürür ya bağırsın orada öküz he benim Kur'an'ımı inkar edecek şeriatımı inkar edecek peygamberimiz sünnetini inkar edecek aynı öküz bağırsın orada dursun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 alay edecek, istizat edecek, ayetlerimizi hükümsüz sayacak biz de onlara adam sayacağız onlara adam sayan da adam değil adam yöne gelip dinleyen de adam değil <gülüyor> ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. seninle benim ayetlerimle alay eden dalga geçenlere karşı biz sana kafi geldik Allah buyuruyor yani yetti. Mevlana Habibine yetti bize de yeter. El Aleyhissallahu Abde. Allah kuluna yetmez mi buyuruyor? Ve yukarı vifune kebille dinemindüni. Habib'im seni Allah'tan gayrisiyle korkutuyorlar. Rasulallah beni de diyorlar ki bizim putlarımızın aleyhinde çok konuşuyorsun, çarpılacaksın diyorlar. Rasulallah beni de gülüyor. Bu putlar beni çarpacak ha?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 Cibril emin bile geldi sana yardım edeyim mi, seni ateşten kurtarayım mı, dedi ki ey Cibril sana işim düşmez, dedi. O zaman Rabbinden bir şey istemiyor musun? İlmû bi hâli hasbî min Onun beni bilmesi bile yeter bana, bir şey istemeyene gerek var, dedi. Allah da ona ateşi ne yaptı? Külistan yaptı. Allah bana yeter diyen adam, Allah'tan gayrinden medet beklemez. İstihane etmez Yardım istemez Ancak sana taparız Ve Ancak senden yardım isteriz Ondan gayrinden korkmaz Ama bizim gibi Kendimi alayım hele Sizi bırakayım Benim gibi sahtegallar Hem Allah bana yeter der Hem ondan bundan korkar Ama doğru diyen adam ne yapmaz Ancak Allah'tan korkar. Kimseden korkmaz Habibim biz sana yettik Rabbimiz kafiidir, yani yeticidir, yeter. Bize de kifayet eder inşallah. Düşmanların şerine yeter. Beziyetlerini defeder, şerlerini kırar. Ellediğine gelünem Allah ile Beni bırakıp benimle beraber başka ilah var fesr ve yalamun yakından Allah işiştten geçer.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 Bedir Muharebesi'nde 70 yavurun nalları koptu Ebu Cehil ile beraber Bedir Muharebesi'nden evvel bu 5 gavur Resulullah Efendimiz'i alay eden azılı kafirlerden 5'i aynı günde geberdi çeşitli bahanelerle birincisi Amr İbn babası Asır Nivail kefereci yağmurlu bir günde iki oğlu ile beraber binek üzerinde sefere çıktı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 Hey, hey, hey. Rabbim Rabbim istese şu kafirlerin hepsine Bu gece bir akrep yollayabilirsin Bir akreplik işleri var Tam uykuda Tam uykudayken bir akreplik işleri var Ararsın da bulamazsın Suç ararsın Suç aletini ararsın Bunu kim soktu ya ara Mahkemeye ver Hey Allah ım. Sana ne kadar kolaydır ya rabbelâ abim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 Aynı gün yola çıktı. Beşi bir günde. Bir ağacın altına geldi, dinlenmek için oturdu. ile Emin geldi, saçını kafasını tuttu bunun, ağaca doğru vurduruyor. Küt küt kafayı vurduruyor. Bu kafaya mukayyet olamıyor, sahip olamıyor. Kölesine, hizmetine bağırıyor. Şu kafamı tut diyor. O da ona diyor ki, sana senden başka bir şey yapan göremiyorum, kimi tutacağım diyor. Vuruyorsun kafanı duvara at, at, at diyor. Ben ne yapayım? Yahu tutsana kafamı vuruyorlar diyor. Hadi bul tut. Cibril görükmüyor ki. Aleyhissalatu vesselam. Bedir Muharebesinde Sahabe-i İkram buyuruyor? Gavurun diyor kellesine isabet daldıracağım kılıcımı diyor çektim kınından tam kelleye koyacağım argadan diyor bir de baktım pat kellesi düştü önüme. Ben vurmadan düştü. Neden? Melekler benden evvel vuruyor diyor. Bedir muharebesi ama meleği gören yok. Kılıcı bir vuruyor, kelle düşüyor. Sahabe gram diyor ki ben. Kılıç benim elimde diyor onun kafası önüme düştü. Onun için Ebu Cehil mel'unu Bedir'de kibri elden bırakmadı da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 sen dayanamazsın otur aşağı başkası kalksın bir daha ilan etti yine o kalktı üçüncü defa ilanda kimse kalkmayınca yine i̇bn Mesud kalktı. dedi hadi git oku dedi geldi Ebu Cehil oturuyor bütün kafirlerin yanında okudu okudu, okudu -i -i tekrar tekrar o arada Ebu Ceyl'in kafası bozuldu ne rahatsız ediyorsun bizi, dedi ne okuyorsun bunları dedi bir tokat vurdu i̇bn Mesud'un kulağını koparttı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 e melekler kime indi? Onların hatırına indi. Kasta kılıçlı adamlar dedi şimdi kafamı keseceksin anladık ama bari benim kılıcımla kes dedi. Bir de derinden kes dedi. Ağzı açtıktan kokan adamlara bir kelle görsünler götür dedi. Mesud ey, Ebu Ceyl'in kellesini kesti de taşımaktan aciz kaldı. Öyle bir kelleci var el. İplen zor çek. Efendimizin yanına getirdi kelleyi. İbn Mesud çok zayıf idi. Allahu aleyhi nereye gitti o kelleler o rasulullah ile alay edenler o din düşmanları tarısı bugünkülerin başına hepsi yolcu aynı yere gidiyor yani aynı yere gidiyor can çekici yollar mevlanın orduları yine aynı hazır duruyor o melek orduları yaşıyor ölmediler ebu cehil bu adam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 rüzgar mi? baharın o çiçeklerden çiçeklerin efendim tohumunu birbirine aşlayan nedir? rüzgar mikropları taşıyan nedir? rüzgar getiriyor bir mikrop pireşliyor bir de bakıyorsun bütün millet yaptı hasta oldu Mevla'nın izniyle tabii. Mevla gönderiyor bir rüzgar geldi herife bir vurdu adam kapkara oldu şu anda bu kafirlerin bir rüzgarlık canları var Mevla bir öldürücü mikrop yollasa bir rüzgar estirse hepsini geber. Adam öyle karardı geçip şey oldu. Evine döndü, kapıyı çaldı. Karısı diyor kimsin? E, kocanım ya diyor. Benim kocam böyle değil idi diyor. Ya bu adam gibi açmıyor kapıyı. Kimse tanım tanımıyor. Kendi evinin kapısında o rüzgarı yedi, o mikrobu yedi. Orada simsiyah oldu, karardı, geberdi de. Evine bile sokturmadım evlami.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 Kisra ve Kayser'in varisleri geliyor böyle dalga geçerdi ama Allah o sahabeleri, o fakirleri yeryüzünün hakim etti mi etmedi Kisra'nın, Kayser'in Rum İmparatorluğunu Acem İmparatorluğunu batırıp da o sahabeleri vali hakim etmedi Hz. Ömer zamanında Kisra'da bitti Kayser'de, Resulların zamanında zaten kısıra geberdi de imparatorluğu Hazreti Ömer zamanında bitti. Kayser bitti. O zamanlar Amerika'sı Rusyası idi. Hepsi bitti. Hazineleri nereye geldi? İslam beytül malına geldi. Rasulullah ben duydu ki, Kisra'nın işi bitmiştir, Kayser'in işi bitmiştir. Bundan sonra acem imparatorluluğu imparatorluluğu kurulmayacaktır. Hazineleri Allah yolunda infak olunacaktır buyurdu. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık göremedi. Hazreti Ömer zamanında hepsinin işi bitti. O Ebu Hureyre, 30 gün yiyecek bulamayan, Rasulullah'ın mescidinde açlıktan bayılan Ebu Hureyre radıyallahu anh. sonunda ne oldu vali oldu hakim oldu ya. ve bu mübarek öyle tevazu oluydu ki vali olarak tayin edildiği yere giderek bütün o memleketin uluları peygamberin sahabesi bize vali geliyor diye karşılama çıktıklarında sırtına odun küfesi alarak giriyor niçün kibir gelmesin diye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 Rasulüne itaat et Celle Celaluhussalallahu aleyhi, aleyhi ve sellem. Bu velidi dibni mugire bu melun gavur hakkında Kur'an-ı Azim'de çok ayetler inmiştir. Sebebi nüzul olmuştur. Müttesir suresinde ve sair sure suvericeli ile de Esbab-ı nüzulde ismi çok geçiyor. Özellikle Müttesir suresinin şu ayetleri bundan bahsediyor.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 فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرٌ يُؤْثَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ سَوْصُلِهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرَا كَمَا سَقَرُ La tebqi wala tadhur la zahul lil bashar alayha 19 saddaqallahul azim Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kek başıma yarattığımla beni baş başa bırak o velid ibnimu güreyle aramıza girme sen aradan çık onu bana bırak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 Saud neresidir? Cehennemde bir dalın adıdır 70 bin senede çıkılıyor 70 bin senede iniliyor Her adımında yanıyor Kül oluyor ikinci adımda tekrar diriliyor Azabı böyle devam edecek 70 bin sene çıkış 70 bin sene iniş Sağut Niçin o daha çıkardı onu? Bir heyet geldi Bu da Mekke'nin Ağası ulusu Dediler ki bu Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem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 o düşündü diyor, evvela düşündü. Fakat yara takdir etti, ölçtü biçti ne diyeyim ne demeyim? Fekut ile, kahrolsun diyor Mevla. Bak beddua diyor Allah-u Teala, kahrolsun katl olsun gebersin, keyfe katber nasıl takdir etti diyor. Ümmekut ile sonra tekrar kahrolsun katl olsun gebersin, keyfe katber nasıl ölçtü biçti de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 bu kadar milleti gavur etti ve dedi ki bu ancak beşer sözüdür bu insanın sözüdür bu Allah sözü değil dedi böyle mi? ben de onu Sekar'a sokacağım Habibim Sekar nedir sana ne bildirdi Sekar la tübk'i ve la Mevla cehennemde bir yerin adıdır adamda ne et bırakır ne deri bırakır ne damar bırakır ne sinir bırakır bir şey bırakmaz öyle yakar içine işler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 çünkü o kadar duymamış hale getirildiniz ki hakikati duyunca böyle de olur mu? olmaz olur mu ya? bu sahtekarlılardan de bir kurtulun biraz tefsir, hadis, fıkıh okuyun bakalım neler duyacaksınız. kaldınız bu vampirlerin eline bunlar, bunlar kan emenlerden beter bunlar milletin dini, ivanı emdiler ya ne ayet bıraklar, ne hadis bıraklar, her şeyi inkar ediyorlar o sakar bekliyor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 Cehennem için hazırlandı ama Habibim senin ümmetin de oraya girmek istiyor diyor Miraç gecesi şikayet etti Mevla ümmetimden bana şikayet etti Ben müminleri cehenneme sokmak istemiyorum Allah buyurdu Onlar zorla girmek istiyor Ya Estaizu billah Kullu nefsim bima rahine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 وَلَمْ نَكُنُوا طَعِمُوا الْمِسْكِينَ ve نَخُوضُ مَعَى الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى Her nefis yaptığı amelle tutsaktır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 kim de onları severek seyrederse اِنَّكُمْ idem مِثْلُهُمْ aynı onlar gibisiniz Allah buyuruyor Habibine dahi emrediyor اَسْتَعْلَا وَاِذَا رَائِتَ اللَّذ۪ينَ اَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا Habibim bizim ayetlerimizle alayet daldıranları görürsen فَاَارِفَانُمْ onlardan yüz çevir yanlarında oturma Hatta اَخُوضُوا فِي حَد۪يدٍ غَيْرِ başka bir konuya geçinceye kadar o mevzu bitinceye kadar Beyman hücen deki şeytan. Habibim sana bile şeytan unutturabilir seni onlarla otutturabilir. Ha kızım sana diyorum ha gelinim sen işit Resulüne buyuruyor bize duyuruyor. Feleha kutme'a dedik rahmalıkomuz zalimîn. Sevgilim ben sana vaz ediyorum. Habibim benim bu vazımdan sonra sakın zalimlerle oturup kalkma seni de yakar diyor. Ateş seni de yakar diyor ya. Habibine için bunu söyle. Biz nasıl bu din düşmanlarına meylederiz? Bunları nasıl seyrederiz? Programlarını efendim, izleriz, takip ederiz bayıladayla. Ağzımızın da sulara akak. Bu Müslümanım diyenler bunları seyrediyor. Bunların yönlendirmeleriyle batıl yollara yönleniyor. Ondan sonra hakiki Müslümanlara ateş düşüyor. Bunların düştüğü bela, uçurum varta budur, çukur budur. Rabbim ıslah etsin diyelim, Hayırlı hidayat etsin diyelim. Bu veli İbni Muhire Gavuru,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 Yukarıdan doğru çıkartsın eteğini eğilmesin de eteğini böyle yukarı çekeyim dergene o ok aldı boğazından boynundan buradan tam arından hır başladı kanatma o da orada velidim gibi bir kavuru o oktan aldığı boynundan isabet kendi ok eliyle eteğinden kaldırdı o ile mevla adama istese kendisi silahıyla vurdur o da öyle geberdi gitti peşi birli oldu hepsi bir günde bitti.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 Yalnız sarıksız namaz kıldır vakidir. Namazı mutlaka sarıkla kılardı. Bazı kere oturmalarında, meclislerinde takke ile de otururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdu sarık bizim tacımızdır. Ve buyurdu farkuma beynele ve beyne'l müşrikîn elhamay ma'al Bizimle Allah'a ortak koşanların arasını ayıran nedir? Takkelerimizin üzerindeki sarıklarımızdır. Tirmizi hadisi, Ebu Davud hadisi herif hadisi kabul etmiyor ki bütün hadisleri inkar ediyor peki ayeti kerimede Ali İmran suresi 125. ayetin tefsirine bakın ne buyuruyor müsevvimin mevla buyurur, Rabbiniz size sarıklı, nişanlı alametli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 rakamını tam veremesem de ikinci cüz felemma hafaza eden bir evvelki sayfenin son ayetinde Beni İsrail'e verilen tabutu bahseder buyuru estağidü ve beqiyyetüm mimma telg'terake alü ve alü bir tabut geliyordu eski ümmete yardıma tehmilü'l-melaike o sandık o sandığı melekler taşıyor önde gidiyor melekler görünmüyor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 Ebu Cehil ve müşrikler haç yapar mıydı? Yapardı Ama ne yapmışlar? Değiştirmişler Dışarıdan gelen, Yemen'den, Şam'dan gelen o zaman Kabe'ye tazimen Hatça gelenler Arafat'a vakfaya çıkardı Mekke müşrikleri ne derler? Biz Mekke ehliyiz milletle kendimizi bir tutamayız Müzdelife'den inerlerdi Vakfı Müzdelife'de yaparlar Bunlar hakkında hep ayetler var Demek ki e, Müşrikler haç yapardı biz yapmayalım Say, Safa ile Merve arasındaki gidiş geliş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 Hristiyanlar olmuyor Peki o zaman diyelim gidip biz sünnet olmayalım Niye? Yahudiler de sünnet olmuyor <gülüyor> e Bu denir mi şimdi denmez Niye? Sünnet bize neredendir? Ashrum minel fıtratı o şey fıtrattandır Bu fıtratı takhid nisalesinde çok önemli ilimler yazdı Bu 10 şey İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir Efendim sünnet olmak 80 yaşında baltayla sünnet oldu mübarek Diğer enbiya sünnetli de oldu İbrahim Aleyhisselam imtihan oldu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 Ezanlar okunacak, kâmetler gelecek, cami dolacak, bir tane imanlı bulunmayacak. Allah göstermez. O zaman da geliyor yani. Şer omentuz illü sema O gün göklerin gölgelediği yaşayan insanların en şerlisi hulümaum, alimler ve hoca hoca geçinenler. Minutakurul fitne tüvelim taud. Fitne onlardan çıkacak, onlara dönecek. İşte bu fitneleri çıkarıyorlar, bu dinsizlerin ekmeğine yağ sürüyorlar, gerçek Müslümanlar üzmek için böyle din düşmanlığı yapıyorlar. Ne yapalım şimdi darlanıyorsak? Tesbih بِحَمْدِ رَبِّكَ اَرْكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ي Ya Muhammed darlanıyorsun biliyoruz sallallahu aleyhi Rabbinin hamdiyle tesbih eyle. Sabah akşam Subhanallah ve bihamdiye devam ile. Çünkü Subhanallah demek Rabbimin ortağı yok demek Şirkten tenzih demek Bunlar ne kadar elfaz küfür sarf ediyorlar dinin aleyinde? Subhanallah ve hamdiyi temizliyor elhamdülillah Sabah akşam güneş doğmadan batmadan Okunacaklar da var Subhanallah ve hamdiyi Sübhanallahü'ne azim Estağfurullahü tühle tesbih'e devam edin kalbinizin darlığı geçecek Ve kum minessâdidîn secde edenlerden ol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 Dini eğitimin engellenmemesi niyetiyle yapacağız inşallah. Çünkü bütün Müslümanların tedirgin olduğu, endişelendiği bir durumdur. 8 seneye çıkaralım. İmam hatipleri kapatalım. Kur'an kurslarını kapatalım. Sizin buna gücünüz yetmez. Niye yetmez? Çünkü neden yetmez? Mevla talebül İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.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 yolla çünkü erkek çocuklar kesiliyordu yakalanırsa kesilir tehlikesinden atırmaya gönder ya bu çocuk ırmakta nereye gidecek gidecek kime gidecek senin ve benim düşmanım onu alacak mevla buyuruyor ki musazim annesine sen bunu sandığa koy ırmağa at yolla Rabbi bu çocuğum yeni doğmuş bu bebek ırmakta nereye gidecek düşmanının kucağına gidecek sana ne gidecek diyor ya Gide gide gide firavun dereni kenarında Efendim cariyeleri bir sandık getirdiler, açtılar bir acık parmağını emiyor Musa Aleyhisselam Asiye Valdemiz hemen ne taktülü? Çünkü erkek Çocukları öldürüyor, 70 bin çocuk kesti. O Musa seni yani öldürmek için 70 bin çocuk kesti, onu yakalayacak mevlada onu Gönderdi onu kucağına.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 Bak bak Allah'ın peygamberine ne diyorlar? Sen aziz yani aşılamaz bir engel değilsin bizim için. Eğer ki senin arkan sağlam olmasa, sana inanan kavmim kabilem olmasa seni taşlan öldürürdük dediler. Şimdi bunlar aynı cemaatten korkuyorlar. Şuayb aleyhisselam da cevaben buyuruyor ki: "Kalen ya kavmi erahti azu aleikum Allah. Ey benim kavmim, inkarcı ümmetim." Siz benim inanan kavmimi, cemaatimi, akrabamı, Allah'tan daha mı ulu görüyorsunuz? وَالتَّغَزْتُمُوا وَرَاقُمُ زِهْرِيَّا Allah'ın sırtınızın arkasına atıyorsunuz, hiç hesaba katmıyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz da benim cemaatimden mi korkuyorsunuz? İnna Rabbi بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيدٌ Benim Rabbim sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Sen yapmadan, ananın karnına düşmeden senin yapacağını bozmuş bile Mevla.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 Allah Teala ulaştırmaya muvaffak eylesin. Amin. Habibi'nin de selamlarını üzerinize daim eylesin. Fadiha.